İzleyicimiz şunu soruyor hocam, e, ne yapacağımı bilmiyorum bu olayla ilgili moralim çok bozuk. E, bu olay bu çocukların kaderi miydi yoksa ihmal miydi diye sorarlar. İhmal da olsun, şimdi kaderi karıştırmamak lazım. Yani kader de vardı diye oradaki ihmali varsa şayet, ihmali olanlar sorumlu tutulmasın kaderdir ne yapalım demek doğru değil zaten. Kader konusunda bir yanlış anlaşılma var. Tabii başladı. yanlış anlıyoruz. Evet, e, ihmal de olsa, ihmal olmasa yine kaderdir. Cenab-ı Allah buyurmuş ki zamanında, yani ezelde, falan zamanda, falan yerde, şöyle şöyle bir hadise meydana gelecek. Gelecek demek ayrı şey, İlla gelsin diye hükmetmek ayrı şey. Cenab-ı Allah kesinlikle, böyle bir şeyin olmasına hükmetmiş değildir. Yani olsun demiş değildir. Olacaktır. Bilgisinden dolayı bunu söylüyor. Yani şimdi siz e, diyelim ki uçurumun kenarına gelen bir çocuk için, bir bebek için düşünün. Oraya gitti, adımını aşağıya doğru sarkıttı. O çocuğun düşeceğini bilirsiniz değil mi? Bu çocuk düşecek dersiniz. Ama düşsün mü diyorsunuz? Hayır. Hayır. Sorumluluk sizde değil. Cenab-ı Allah'ın kaderi de Teşbihde hata olmasın, böyledir, takdiri böyledir. Yani onun engin, sonsuz, ezeli ve ebedi bilgisinden dolayı, mutlak ilminden dolayı her şeyi kıyamete kadar kopacak olan, kıyametin kopmasına kadar dünyada, kainatta, meydana gelecek olan her hadiseyi görür ve bilir. Onun için o engin bilgisinden ötürü buyurmuş ki falan zamanda şöyle bir hadise meydana gelecek. Kader dediğimiz bu. Yoksa illa Cenab-ı Allah böyle bir hadise meydana gelsin diye emretmiş, buyurmuş değildir. Dolayısıyla meydana gelen bu hadiselerin sorumluluğunu kadere yüklemek caiz değildir. Faturayı haşa Cenab-ı Allah'a kesmek hiç akıl ve mantıkla bağdaşmaz. Onun için İhmalı olanlar varsa ki araştırma neticesinde o ortaya çıkar. Elbette ki haklarında gerekli yasal işlemlerin yapılması icap eder. Ee, yoksa efendim kader böyleydi ne yapalım onlara da bir şey dememek lazım demek doğru değil.